Façl. Allahu billahi inne'ş şeytane racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve's salatu ve's selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Geçen son derste cehalet özü bölümünü bitirmiştik. Bugün de ne var? Kıyamul hucce. Hucce'tin ikame edilmesi bölümü var. Fasl-ı 6. bölüm. Abdullah oku bize. Sen açtın mı abdülhami? Oku. Muhammed İbn Abdül rahimullah Muhammed dedi ki bir mektubunda. İsmi Kardeşlerime. Selamun aleyküm ve, rah ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Ve ba'de ma zekârtum min gavlişşeyh, kullü <gülüyor> men cahede kaza ve kaza, fa qâmet aleyhi feccah. Eyvah! Şeyh'in, yani İbn-i bazı sözlerini zikretmişler Şeyh Muhammed'e. İşte kim şunu şunu inkar ederse hücçe tıkam edilmeden tekfir edilmez. Kim bunu bunu inkar ederse hüccet ikame edilmede tekfir edilmez diye bazı sözlerini nakletmişler. <gülüyor> e bu ennakum şâkun değil mi? Fî var ya. Fî hâulâ'i tâğût ve Siz bu tağutlar ve tağutların etbâ'larının tekfiri hakkında şüphe düşüyorsunuz. <gülüyor> hüccet onlara kayım olmuş mudur diye. <gülüyor> bu şaşılacak bir işler. <gülüyor> Bunda nasıl şüphe edersiniz defalarca size açıklamama rağmen fa inne allaze lem olmayan İslam'a yeni girmiş Heh. uzak bir beldede yetişmiş ya da islamdan bunlar haramlarda tabii şirkte değil Haramlarda ve vaciplerde mazurudurlar. Ama bu haramlarda ve vaciplerde İslam'a yeni giren ve İslam'dan uzak bir beldede yaşayan biri değilse, İslam'ın ehlindense, İslam topraklarında yaşayansa orada da mazeret değildir. <gülüyor> ya da hafî meselelerde böyledir, ikamet-ülütçe vardır. <gülüyor> Sarf ve atıf gibi. Bunlar sihrin çeşidi işte kar koca birbirine bağlama büyüsü, yok şey büyüsü, bilmem ne büyüsü. Bunlar hep hafi olan kısımdan da yani. İkametü lütçeyle tekfir eder. İyi niyetle yapılınca küfür olmaz zannediyor millet, değil mi? Halbuki büyü zatında küfürdür bizim itikadımıza göre. Ya yani öğretilene kadar tekfir edilmez. Allah'ın kitabında ahkamını açıkladığı asl din ise, dinin aslı ise Allah'ın hücceti burada nedir? Kur'an'la. Kur'an ulaşana hüccet ulaşmıştır. Ama sorunun aslı şudur ki hüccet. Be Eyva, siz hüccetin ikame olmasıyla hüccetin anlaşılmasının arasını ayırmıyorsunuz diye. Bu çok önemli. Bugün kendini Muhammed bin Abdullah'a nispet eden binlerce cahil adam diyor ki, "Fahmül hüccet olması lazım." Adam hücceti anlamadıktan sonra reddederse kafir olmaz. Sen anlattın ama adam anladı mı? diyorlar ya. Evet. O bizim bizim biz buna mükellef değiliz yani. Biz neyle mükellefiz? Hücceti ulaştır Allah zaten kitap indirmekle ulaştırmış. Evet. Resul göndermekle ulaştırmış. O da yetmemiş. Allah bir de ona çağıran davetçiler göndermiş. Bak artık bundan sonra da özür varsa özürsüzlük ne zamandır o soruyu biraz konuşmak lazım. Bu da bir not var. Bakayım, bir, bir numaralı şeyim. İki. Yukarıdaki. Birle iki. İkisi. Heh, oku bakayım. Al ispaten, te Eyvah. El murâdâ bi değilse ispâten vâsf-ül-kuffâri li-mân tâlebbese bîhî. Eğilâh. velâkîm el i Kıyamet günü azap meselesidir. Yoksa yani adamın şey olması falan değildir ya. Yani. Kafir ismini alması. kafir ismini alması demek değil. de devlen şey bir, onu da Alttaki oku. Bakın, ben okum altta. Yo, devam et altta min min min min şeyh Muhammed fi'l zahira zahir meselelerde özürlü saymaz mesele budur Mesela tavaf ve ve dua ve ve şer' tavaf gibi niye müşrikler kabirleri de tavaf ediyorlar değil mi ve secde secde gibi ve dua Dua etmek gibi ölülere. o zebh, Allah'tan başkası adına kesmek veya kabri adak adamak hepsi. Ve'l-hukmü ve gayri şer'i, Allah'ın şer'i Allah'ın şer'i'nden başkası hükmetmek. illa hadise ahdi bil-i İslam. Avracunun neşâ bi bediyyetin ba'îletin anil İslam. Şimdi bu kitabı toplayan şeyin dipnotu. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye Onu okursun mu sana? Ya ve la yuzarul havaya illa fil mesel khafiye Hmm. Daha şey. Orakatmış mı? Hah, tamam. Avraculun neş'e ve ailetin anil İslam bi illa fil mesailil kafiye. <gülüyor> Eyva. Gizli meselelerde ne olur? Özürlü olur. Diğer meselelerde özürlü olmaz. Fe sule min fi'liha man fa'laha. Man fa'laha. <gülüyor> Bu kafi meseleleri işleyenler hüccetikam edilene kadar tekfiredilmez. Ve bize de leke min men zahira. <gülüyor> Böylelik sana açık bir şekilde beyan olmuştur ki zahir meselelerde özürlü sayanların sapıklığı ve dalâleti. <gülüyor> Burası çok önemli. Ama şirk üzere ölen hatta -islam, ona İslam يبلغه da fetret tehli de olsa o misrikdir. İcma ile Müslüman diye isimlendirilmez. Bu dünyada hükmüdür. Wal hilafu Hilaf şuradadır. Kıyamet günü azap görür mü böyle bir adam? Ennehu, ennehu la وَمَا كُنَّ Hatta حَتَّى نَبْعَذْا رَسُولًا <slash Egyptian> <coughs> Biz hiç kimseye Resul göndermedikçe azap edecek değiliz ayeti gereği. Burada doğru olan görüş onların kıyamet günü azap görmeyecek olmaları. O yüzden ahirette imtihan edilecekler. <feyna> qiyameh, <hujjâ> Eyvah! Kıyamet günü kimseye azap edilmez ancak kime ikamet? Hüccet, ikamet edildiyse, bir adam desek ki size ya dünya şey değil midir, imtihan yeri, ahirette imtihan olur mu? Ne dersiniz? Mesela? Ölünce insan kurtulup veya helak olmuyor mu? Her ikinci bir imtihan yoktur, desem mi? Ne deriz? Ahirette imtihan nereden çıkartıyorsunuz, dersin. Ahirette imtihan Çünkü Allah Spont'Allah Resul gönder, gönder, gönder, sözler gönder sözler Tamam da ölümle bitmiyor mu imtihan? Evet. O zaman bir adam dünyada imtihanı geçti, ahirette imtihandan kalabilir mi? Yani bu sadece değil mi bunlara khas bu insanlara değil mi? Şimdi asıl belirlersen, tamam has bu adamlara has da biz asıl getiriyoruz imtihan bu dünyadır diyoruz başka bir yerde imtihan o öldükten sonra bitmiştir diyoruz değil mi? İmtihan <gülüyor> bu imtihan bu dünyada şeylere var. İşte buruçana eren, aklı, aklı selim olan mesela. Bu insanlara bunun hmm. haricinde imtihan dünyada yok. Onlarda hmm. ahirette imtihan görecek. Güzel. Şimdi bakın. Birçok sahih hadis var zaten bunu <gülüyor> ispat edelim. Aynı şekilde ee, Kur'an'dan da naslar var. O gün işte onlar neye çağrılırlar? Secdeye çağrılırlar. Boyu amne ile sucu de ve hum la yestetun. Yama yakshifun Allah e, ayağını açtığı zaman boyu amne ile sucu secdeye çağrılırlar. Vahumla hum Onlar da güç yetiremezler buna. Bak orada münafıklar sırtları üzer girsin geri dönecekler. Ha, demek ki insanın o dünyadaki imtihanlarda sebatı bu dünyadaki sebatından geçer. Tabi kim için? Balih olanlar için. Akıl sahibi olan. Akıl sahibi olmayanlar bu dünyada zaten geçip kaldıkları belli olmadığı için ahirette o hadisinde ispat ettiği gibi kendilerine bir Resul gönderlerini Tabi olurlarsa kurtulurlar. Olmazsa helak olurlar. Fe Allah la yuazibu ahaden yawm al hatta yuqima alayhi hukm ve fi dunya Yani dünyadaki hükmü nedir? Müşriktir. Ve fi dunya şey'un ve fil şey'un Yani dünyadaki hükmü başkadır, ahiretteki hükmü başkadır ama bakın tekfir meselesinde dünya hükmü ile ahiret hükmünü ayırmayınca ne oluyor adamlara? Din değiştiriyorlar. Adam diyor ki ya diyor benim annem diyor namaz sıkılıyor. işte. Köyde büyümüş, okuma yazma bilmiyor. Gelmiş burada oy kullanmış, şöyle yapmış böyle. Ben şimdi nasıl müşrik diyeceğim diyor. Yani o dünyada müşrik kardeşim. He, din ulaşmamış mı? Fetret ehli miymiş ki ben ona da inanmıyorum da. böyle fetret ehli de olsa ahirette belli olacak kimin özürlü olup kimin özürlü olma. Onu ben bilmiyorum ya. Küm Allah'ım da sen küm ki. Senin annen hiç duymamış mı Kur'an'ı? Hiç duymamış mı İslam'ı? Gençken ne yapmış senin annenin yaşlı, yaşlılığını bahane ediyorsun da. Zaten bu oy meselesinde hep yaşlılar gündeme getirilir ama gençlere İslam hükmü verilir. Bak dikkat edin ya yaşlı falan ee burada Osman var o oy kullanıyor o genç ama olsun o da bilmiyor teşri yapıldı. Yani 40 e, dereden su getiriyorlar bunlar iman etmeyecekler ya. Müşrikler iman etmiyor ne diyorlar? Allah dileseydi biz de babalarımız da Allah'a ortaya koşmazdık diyorlar. Kadere Allah'a atıyorlar iftirayı. Bu, bu müşrikler de aynılarını yapıyorlar. İman etmeyecekler ya. 50 tane sudan bahaneler getiriyorlar. Değil mi? <gülüyor> Ey Hakkı talip eden kardeşim. Dikkat et. Şeyh Muhammed'in şimdi sözlerine devam ediyoruz inşallah. Ne demişti? Önemli olan sizin kıyamun ül ile fehm-ül yani hüccetin insana ikame edilip ulaştırılması ile Hüccetin anlaşılmasının arasını ayırmamanızdır dedi ki insanlar anlasalar zaten Müslüman olurlar. Her zaman söylüyoruz. Çünkü münafıklardan ve kafirlerden bak kim ama? Minel muslim. <gülüyor> ibare dikkat ediyor mu? Müslümanlardan münafık ve kafirlerin çoğu yani kendini İslam'a nispet edip de nifaka ve küfre sapanların çoğu <gülüyor> tamam kendini İslam'a nispet eden kâfirler. Lem <gülüyor> <var>. yefhamu'l <gülüyor> <gülüyor> hucate'llahi ma'a kıyamihâ <gülüyor> aleyhim. Allah'ın hücceti kaim olmasına rağmen anlamamışlardır. <gülüyor> Sen onların çoğunun işitip aklettiğini mi zannediyorsun diyor Allah. <gülüyor> Onlar hayvanlar gibidir. ve Daha da aşırı Anlamıyorlar ki adamı. Adama kafir olduğunu anlatıyorsun. Hocam diyor ağzına sağlık diye. Adam anlamamış ki sen. <gülüyor> Apaçık anlatmışsın. Bak böyle yapmak küfür, bunu yapan kafir, evet. ona kafir demeyen kafir, böyle yapanlar cehennemlik, şöyle böyle gidiyorsun adama, adam diyor hocam ağzına salıktan güzel vaaz ettin <gülüyor> falan. Ya kardeşim ben sana az önce kafir dedim. Sen anlamadın mı? Ne kafir mi dedi? Adam böyle anlamıyor. Hala da anlamıyor. Münafıklar için diyor ya, peygamberin yanına çıktıktan sonra derler ki bu adam ne anlattı? Anlayanınız var mı? derler diye Münafıkları Allah böyle vasıflandırıyor. Eyvah. وَقِيَامُ <gülüyor> Hüccetin ikamesi bir nev'dir, bir çeşittir, ulaşması bir nev' bir çeşittir. Vakad kâmet aleyhim ve fehmiham iyyaha nev'un âhır. Ha. Ve kâmet aleyhim onlara kaymaması ve fehmihim iyyaha nev'un âhır. Yani onu anlaması da başka bir başka bir çeşittir. Ve kifrâhum bi yani onlara, onların küfürleri ulaşmalarıyla belli olmuştur artık. Anlamasalar da bu böyledir. عَلَيكُ yani size müşkil gelen yer de burası diyor. Pegemersasın, hariciler hakkında söylediği söze bak. Nerede karşılaşırsanız onlarla öldürün onları. Döüş onlar, <gülüyor> onlar takdirli zaman. He? Onlar tabii Ömer İbni Abdülaziz'in dediği gibi hariciler Müslümanların kanına ve malına hmm. saldırmadıkça onlarla savaşılmaz <gülüyor> ve Ömer İbni Abdülaziz'in döneminde haricilerin kökü kurulmuştur Kurulmuştu. He, o zaman dedi ki bunları savaşıp öldürmeyin mescitlerin kapılarını açın mescitlere gelsinler dedi ilim ehliyle otursunlar ondan sonra kapılar açıldı bunlar geldi ilim ehlinin kafirsini dediler ilim ehli bunlarla konuştu anlattı aralarından dönenler oldu ve eli mehlile oturak halka oturak halka e, haricilik fitnesi böyle kalktı yani. Ve <gülüyor> kavluhu Haricilik onların harici yani o hariciler gibi harici var mı? Onların gibi yani. <gülüyor> ne zaman? Hani o o dönemdeki hariciler var ya. Hı <gülüyor> Onlar gibi harici bugün var mı? Yok. Bugünkü hariciler da, ibadet de yapmıyorlar. Onların anlarına nasır tutmuştu ibadette. Ben karşılaştım. Mısır'da biri diyordu haram işleyen kafirdir diye. Ben hiç haram işlemiyorum diyordu. Bir çocuk vardı. Yani gökyüzünün altında yürüyen en şerli şeydir. Sahabenin asrında olup sahabeden ilim almalarına rağmen. Ve yahkuru insana amale sahabati ma'hum. Sahaben hakir görür onlar ameline bakınca gençler. Ve icma'u ennas. Evet. Ennallazi akhrajahu minaddin huwa tashaddudu vel ghubu vel ishtiha. Onları dinden çıkartan şey şiddetlik, aşırılık ve istidatlarındaki katılıktı. Tabi Allah ve Resul'ün emretmediği katılık yoksa Allah ve Resul'ün emrettiği katılık da vardır yerine göre. Onlar kendilerini Allah'a itaat ediyor zannettiler. Hüccet onlara ulaştı değil mi? Onlardan daha çok kitabı okuyan var mı? Ama anlamadılar. Eğer özür olsaydı onlar özürlü olurdu o kadar ibadetle beraber. Ne kadar güzel yer yakalamış değil mi? Bugünkü müşrikler namaz kılıyor diye hücceti anlamadılar diye mazur sayan adamın Haricileri minbab-ül mazur sayması lazım. Hariciler bunların elli bin katı daha fazla ibadet ediyorlar. Sahabeye talebelik yapmışlar. Sahabenin talebesiler. Sahabenin ibadeti yanında daha fazla ibadet ediyorlar. Öyle mi? Sahabenin ibadetiyle biz bugünün Müslümanlarını kıyasla. Oho devede pire değil bizim yaptığımız ibadet. Bir de o sahabenin amelini şeyle kıyasladığın zaman o dönemki haricilerle hiç yani uzak yakın Bakıyorsun onların ibadetleri daha güzel, daha çok Kur'an okuyorlar. Alınları nasır tutmuş ibadetten öyleler yani hariciler. Ama bakıyorsun tabi sahabeden de alnı nasır tutan var. Şimdi bugün de Müslümanın alnı nasır tutmuştur namaz kılmaktan. Aha bu haricidir demez. İbni Abbas'ın da diyor koyunun hani şey olur ya ayaklarında nasır olur ya. Hmm. Koyunun keçinin ayaklarında nasır olur ya. Tıpkı diyor İbni Abbas'ın alınında öyle bir diyor iz vardı diyor rivayette. Ama dediğim gibi sahabenin ibadeti yanında fazla ibadet yapıyorlardı. Buna rağmen bu kadar iyiliklerine hayırlarına rağmen hücreti anlamamalarından dolayı mazur değiller. Bakarsınız ki siz bugünün müşriklerini tekfir etmemek noktasında 50 dereden su getiren bu müşrikler mesela haricilere geldi mi Allah'tan korkmadan hemen nasıl tekfir yaparlar? Hani kendilerine göre bugün harici olan adamlarına hiçbir şey Allah'a ortak koşmayanlara o, o müşrik mi? O kafir mi? Böyle ses kayıtları var onların. Biz biliyoruz. O, o kadar müşriğe müşrik demez. 2-3 tane Müslümanı ne yapar? Müşrik der bunlar. Bunlar zalim, adaletsiz, hain insanlar. Çok Burada diyorum. İnsanların icması var onların dininden çıktığına dair. Onlar dininden çıktıklarından... Haricilerini naklediyor. Tamam. Hariciler. Dedik ya Hazreti Ali'yi tekfir edenlerinin tekfirine ümmette ittifak etmiş. Hariciler 3 sınıf değil mi hocam? 3'ten çok daha fazla. Tekfir edilenler var, tekfir edilmeyenler var. Eyvah. Hazreti Ali'yi tekfir edenler tekfir edilmiş, etmeyenler? Etmeyen Sadece sonradan gelen Müslümanları tekfir edip ayrılan hariciler var ya. Hakkında nasıl Ya hariciler Mesela hariciler... Hazreti Hazreti Muaviye döneminde Muaviye'yi isyan edip çıkmış harici bir grup mesela. Tamam mı? Devletin yönetimine baş kaldırmışlar. O harici grup işte tekfir edilmemiş. Hmm. Hakkında nasıl olanlar tekfir etmeyenler? Hakkında nasıl olan sahabeler var ya <gülüyor> onları tekfir etmeyenler tekfir edilmezcene değil mi? Yok edilmez. Tabii nasıl yalanlamamışlardır Evet. Ve kezalike katel Ali radiyallahu anhu allezine irtekadu fihim. Ne? İnkıt ettikleri şeyden dolayı Ali radıyallahu anh ne yaptı? Öldürdü bazılarını. Ve <gülüyor> Ne yaptı? Onları ateşle yaktı. Hendekler kazdırıp İbn Abbas'a ulaştı. Bu ben olsaydım öldürürdüm diyor. Ateşle yakmak Allah'ın azabıdır diyor. sahabe. <gülüyor> Sahabenin talebeleri olmalarına rağmen. Ve <gülüyor> Namazlarına, oruçlarına ve ibadetlerine rağmen öldürdüler. <gülüyor> Hepsi de kendine hak üzere zannediydi. Eğer insanların zannı onların küfürle dalmalarını engel olmuş olsaydı, bunların hepsine engel olması lazım. <gülüyor> Selefin lütfen icması var. Ale <gülüyor> ve Gördünüz mü, kaderilerin gulatlarının tekfirine icma var. Ma'elnihim ve şiddت عباداتهم ibadetlerinin şiddetine ve ilimlerine rağmen kâfirliğine ittifak etmiş, icmat etmişler. "Vekevnuhum yahsabuna Kendilerini iyi yapıyor zannetmelerine rağmen onların tekfirinde kimse durmamış. "Ve kimse anlamadılar diye onların tekfirinde durmamış. Ama adamı anlattık. Ya anlamadın yani şimdi biz peygamber değiliz ki falan böyle diyorlar ya. Hiçbir seleften kimse böyle bir sebepten dolayı onların tekfirine durmamış. Fe inne fe inna ulai kulluhum lam yafmu. Kulluhum Bunların hepsi anlamamış kişiler. Wa iza alimtum bunu anladığınız zaman fe inna haza laze antum fihi kufr. Nedirdi burada? فَإِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ gibi şey Şüphe ettiklerinden mi dolayan mı? فَإِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ Sizin içinde olduğunuz şey kufrun. النَّاسِ عَبُدُونَ تَوَغِيدُ وَيُعَدُونَ دِينَ الْإِسْلَمِ Bunu da diyor olabilir. olabilir Çünkü Risale'nin başında İlal-İkhvani demişti. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve dedi. Bu da demek ki her böyle bu meselede kafası karışanın tekfir edilmeyeceğini gösteriyor. Mesela Mesela adam diyor ki mesela ben ikametü lüc yapmadan şunu diyor tekfir eden. Tam bu yaptığı şirktir. Ben yapmıyorum. Tamam böyle biri. Böyle birinin tekfiri değişir. Bu hafif bir bidat küfür olan bir bidat. Dün ne anlattık biz? Küfür Hafif olan bidatlarda ne yapılır? Hafi olan bidatlar Aga çağırıcısı şey, küfre götürürse çağırırsa tekfir olmuyor. Çağırırsa tekfir, tekfir edilir. tekfir ederler. Ama böyle durulur. Yani. Avamı i̇kamet Hüccet Hücce çattırlar reddederse tekfir ederler. Eyvallah. i̇kamet sonra onlar da tekfir edilir. Burada onlara hüccet etikam ediyor. <gülüyor> eğer feyn asarra <gülüyor> eğer onlar ısrar ederseler o da onlar tekfir eder. Yani bir insan şimdi içinde... Ben insana yani bu insana tekfir edemem ama önce buna tebliğ etmem yani ciddiyet etmem gerektiriyor. He. Bu insan tekfir edilmiyor mu? Ediliyor. Davetçi fasık, e, mukallit de olsa, davetçi de olsa tekfir ediliyor. Tamam? Mı? Bundan biz sakındırırız insanlar. Söyleriz. Bu küfürdür, bu ayetlerin asları yalanlamaktır diye insanlar sakındırırız ama bu nasıl bir küfür? Hafif. Yani küfürün çeşitleri var değil mi? Hafi olan, gizli. Çünkü bazı sözler, alimlerin bazı sözleri sanki onları destekliyormuş gibi. Anlamıyorlar bazı noktalara belki de. Anlamamak özür değil de. Alimlerin bazı sözlerinde bazı tafsilatları var, tasnifleri var. Hı hı. Burada adamdan o işkali giderdikten sonra mukallet için söylüyorum ha. mukallet için söylüyorum. Yoksa okuyup araştıran, zaten bunu din edinen, buna davet eden adamlar kafirdir. Yani bunu usul edilen yani. Usul Çünkü onu çağıran insan... Bu Çağırıyor. Buna davet diyorsun. edenler kafirler. Ama adam bilmiyor öyle duymuş ya İbn-i böyle görmemiş mi diyor. Ona diyorsun bak bu söylediğin söz küfürdür. İbn-i böyle söylemiyor. Şurada şurada söylüyor. Adam yok ya sen diyor tekfircisin diyor mesela. Böyle değil mesela. Yani kesinlikle böyle yapanlar kafir değildir derse o adam kafirliğini hmm. hükmedersin yani. Anlatabilir mi ne demek istediğimi? Hmm. Çünkü Şeyh İshak'ın da bir sözü var. Tağut Risalesi'nin başında. İşte şeyi anlatıyorum. İkametülüç yapmadan tekfir edilmez. Şöyle olmadan böyle olmaz. Hani bunlar diyor pis bidatlardır. Bu bidatlar her tarafı dolup yayılmıştır. Hatta diyor onlar bu bidatlarını bazı kardeşler, avamdan kardeşlerimize bile bulaştırdılar diyor. Allah o kardeşlerimizin bu hataya düşmesinin sebebi diyor şey usul kitaplarını terk etmelerdir Şehir saktı o zaman kafir evet, böyle. Eğer böyle o tekfir mantığıyla gidersek. Mesela bir, bir, bir Müslüman küfre düşerse ona hüzzet sattırılmamış, tekfir olmaz. Yani bu galak bir sözü Ya orada zaten icmamız var yani. Yani burada söylediğim Bu yani. küfür bir sözü yani. Bu galak değil küfür bir söz yani. Ama küfür var küfür var değil mi? Şimdi Allah'tan başkasına ibadet nasıl bir küfür? Üzerinde icma olan, ümmetlerin icmasının olduğu bir küfür. İşte adamın zekattan işte şu kadar pay alınmasını inkar etmesi o daha gizli bir küfür. Öyle mi? Ama, ya küfür, yani. Ama küfür de çeşitleri var yani. Öyle mi? Ha. Namazın terki de bir küfür. Öyle. Ha. Ama nasıl bir küfür? Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani bir Müslüman olsa aslut dinini bozacak bir fiil yapsa o da tekfir edilir değil mi? Hani Orada gerek yok. Kafirdir onlar. Biz kendisi şirk işlemeyen, müşrikleri genel olarak tekfir eden, bir iki tane böyle müşriğin tekfirinde bazı böyle engel getiren, işte tam ben şunu tekfir ederim ama onda şu engel var, bunu gidermem lazım diyen insanların hükmünü konuşuyoruz. Buna davet eden adam eğer, diyorsa ki işte ikamet ürütçü yapmadım diye mesela, hücret bu adama gitmiş mi bilmiyorum diyen adam, Böyle bir adam zaten küfür bir bidatın içinde. Tamam mı? Nereden geliyor bidat olduğu? Hatırlayın İbnül Kayyum'un sözünü. Ne diyordu Tarık-ı Leceretinde? 17. tabakada. Bunlar cahil mukallit kafirlerdir diyordu. Doğru mu? Bunlar ümmet selefi ittifak etmiştir bunların kafirliğine. Ama diyordu bu ittifak hem kim muhalefet etmiş? Bazı bidat ehli kelamcılar muhalefet etmişlerdir. Bak orada ne diyor bu yaptıklarına? Bidat diyor. Ha hangi bidat? Dinlen çıkarttan çıkartmayan işte bunu neyle biliyoruz? Dün verdiğimiz kıstası vardı ya. Nasıl yalanlayıp yalanlamama meselesi. Ha şimdi bir adam kalksa dese ki mesela, "Ben Rafizileri tekfir eden o Kur'an tahrif olmuştur. Yani, Hiççe tikam edinmişim." Eni bilmiyorum. Bu adam kafirdir ona kafir demeyen de kafirdir. Bizim dediğimiz böyle bir hüccet ikamesinden bahseden bir adam değil. Heh, anlatabiliyor mu ne demek istediğimi? İhtilafi mesela örnek veriyorum. Nasıl örnekledin ki? Mesela abi şey Cehmiyenin e, biz e, şey, alimde bulattan teklid ediyoruz onları e, şey tabi eden yani onların akidesin akide denenleri ediyoruz. Ya mesela Allah her yerdedir sözü mesela. Tamam mı? Cehmiyenin bulatları bunu neyle söylemişler? ittihatla söylemişler evet. haşa ama bugünkü avam insanlar bu küfür sözü söylüyorlar. Ne ile söylüyorlar? Bilmeden, başka bir şey kast ederek. Öyle mi? Başka bir şey kast ederek bu şeyde bu sözü sarf ediyorlar. Biz böyle bir adama bu adam hemen küfür işlemiştir. Bele bizim yanımızdan bir Müslüman kardeşimiz böyle söylese. Değil mi? Biz hemen tekfir eder miyiz? Yok. Bak kardeş evet. bu söz olmaz. Allah her şeyi istiva etmiştir. Aslı İslam olduğu için bazı bidat şeyler dokunduğu için Ha on yani Bidat sınav. meselelerden bahsediyoruz. Yoksa şirkte özür değil. Bak çok önemli bir nokta. Çok önemli. Burası intabih yani. Dikkatli olun burada. Bir adam müşrikleri tekfir etmiyorsa kafir Ama hangi müşrikleri? Üzerinde icma, Üzerinde icma olan. <gülüyor> <Bu> namaz namazı <gülüyor> terk etmek ya. de şirk. Arafa gidip soru sormak da şirk. Ama orada hep ihtilaf var. Doğru mu? Evet. Sihir. Evet. İmam Şafi sihir yaptırana sorarız diyor. İşte sen diyor işte bize sihrini vasfet. Baktık diyor sihrin içinde bir şey yok. Adam helal görmüyor. Haram görüyor bunu. O adam fasıktır diyor. Ahmet ona kafirdir diyor Şafi'nin fasıktı dediğine. Öyle. Yani demek ki küfür var. Küfür var. Biz hep ne arayacağız? Aslında. Bir. Küfür olduğuna ümmetin icma Hı -hı. ettiği küfür. iki o kafiri tekfir etmediğinde herhangi bir nasrın yalanlanmasına neden olacak bir küfrün var olması. Hatta söylese ki biz onu hücet kaldıracağız ya bunu gösterir onu tekfir etmediği için. O, o zaman kafir olur. İcmai küfürde hüccet engeli getiren, hmm. o narizinde başka Nasıl şey, o, nasrı yalanla, yalanlamaya gider. Mesela Allah işitmez, görmez diyen cehmiye kafir midir? Kafirdir. Hayır, evet. Niye? Nasrı yalanlamıştır. Bir adam dese ki, biz böyle cehmiye hüccet ikam etmeden tekfir edemez o adam kafirdir. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani. Eyvah. Nasıl gibi Eyvah. Yani. Eyvah. Eyvah. Ama o bir sık oğluna işte kaldırır. Nasıl? Diğer meselelerde meseleler. duran adama önce hüccet beyan edilir, ondan sonra adam şey yapıyorsa hala tevakuf ediyorsa ne olur? Kafir olur. Ama biz gene mutlak söyleyeceğiz. Bak alimler hep ne yapmıştır? Mutlak söylemiştir. Neden? Bu usulü nereden almışlar? Ayetlerden, ayetlerden almışlar. <gülüyor> İnnemâ harramâ aleikûn veytir. Ölü size haram kılındı. Sonra başka bir naslan ne yapmışlar demişler. Ama şu Allah Azze ve Celle Resulü demiş ki? Yani. Ölüyle çekirge şey, ölüyle şey, bak, balıkla çekirge evet. hariç demiş. Doğru mu? Allah Azze ve evet, Celle bilmiyor mu bazı... Öyle. Bazı sapıkların işte bu ayetin zahirinden çıkaraktan balık ve çekirgeyi de haram sayacağım. Allah Azze ve Celle bunu biliyor. Evet. Ama insanlar bir şeyleri e, anlamıyorlar diye biz e, uslubu farklı kullanırsak başka bir şey anlarlar bu sefer. Evet şirki, şirkten beri olmak ve müşrikleri tekfir etmek aslı dindir. Üzerine icma olan kısımdır. İnsanlar burada ne yapmıştır? Bu dinin aslıdır. İcma edilen müşrikleri tekfirmek asr-ı dindir. O yüzden namazı terk eden, tembellikle terk eden birini tekfir etmeyen Ebu Hanife ve Şafi kafir olmuştur demiyoruz. Niye? O, küfürün, o şirk ne bısı bir şirk değil? bir şirk değil. E Peki adamın biri Allah'tan başkasına namaz kılsa Ahmet Şafi Malik tekfirinde ihtilaf ediyor mu? Yok. Bir adam orada dese ki ben hücce tıkaması yapmadan tekfir edemem bu adamı. O adam kafirdir. Anladınız mı inşallah? Anladım. Kendi Allah'a şirk koşmasa da kafirdir. Çok. Tehşettim. فَإِنَّ <gülüyor> <en gülüyor> İnsanlar, <gülüyor> i̇nsanlar tavukuta ibadet ediyor, İslam dinine düşmanlık ediyor. <gülüyor> Onun riddet olmadığını zannediyorlar. <gülüyor> Yani umulur ki onların geneli böyle, hiç hücreti anlamamış adamlar. Ve kulli hâze beyem. He. Ve azharu <gülüyor> mimme tegaddam. Ellezîne harrâgahum aleyh fe innehu yüşâbehe hâze. Eyvah. Şimdi Şeyh İsa'kın sözünü almış zaten buraya. O çok önemli bak. İyi yapmış onu almakla. Oku. Evet. Devam et işte oraya. Kâle Şeyh İsa'k İbn-i Abdurrahman rahimahullâhu ta'alâ. Fetemmel kelam şeyh, ey şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab. Muhammed İbn Abdülvahhab'ın sözünü iyi düşün diyor. Mesallallaha en yezukaka el-sahme's sahiha. Allah'tan seni sahih anlayışla rızıklandırmasını dilerim diyor. Amin. Ve yuafiyeka minet taassub. Taassuptan afiyette kılmasını dilerim. Amin. Ve teemmel kelam-ı şeyh en kullu kuran <gülüyor> Şeyh dedi ki kime Kur'an ulaşırsa ona hüccet ulaşmıştır. Ve ve haza ve fi an. tarifi <gülüyor> fi Gizi meselelerde tarifi kılan sözü karıştırıp da onu anlamadan başka bir şeye getirip tatbik eden fark etmez diyor. Yani bu adam galat etmiştir diyor. Evet. Ve ana jale tarife fil mesaili elxübiye. Hm, Ve ve man ve man hikayine onu jale Kim hikaye ederse ki dinin aslında tarif yani ikamet-ül ikametlütce kılmıştır alimler. Ve helbâd el Kur'an ve Rasul Ha, burada kimin sözünü baştan nakletti? Muhammed bin Abdul -Vahab. Kim derse ki diyorum Muhammed bin Abdul Kur'an ve Resul'e şey Muhammed bin Abdul Tarifi gizli meselelerde değil de asuddin'de de getirmiştir yani ikamet üttçe gizli küfürlerde değil asuddin olan meselelerde de getirmiştir derse diyor bu adam yalancıdır niye Çünkü diyor bak şehh ne dedi Kur'an ve resul ulaşana üçe ulaşmıştır diyor Kur, Burada da diyor ki şehysak torunu Kur'an'la resul ulaştıktan sonra diyor insana ne tarifinden bahsediyorsunuz diyor Eyva şimdi bak çok önemli <gülüyor> Bu bizim ve şeyhlarımızın itikadıdır diyorlar değil mi? Bugünkü zındıkların dediğini şeyh sakın döneminde de demişler. Eyvah. <gülüyor> Bu bir deyim Allah'a sığınırız. Hani hidayetten sonra sapıkla düşmekten Allah'a sığınırız. <gülüyor> Bu mesele şeyhin musannifatlarında çok duruluyor. لِأَنَّ Çünkü alimlerin, e, diyenler, onun zamandaki alimler ne yapmışlar? Muhammed bin Abdülvahab'la müşriklerin muayyen tekfirinde tartışmışlar. فَنَا لِأَنَّ الْعُلَمَانَ زَمَانِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden olan alimler diyor. Tamam, ben, ben farklı mı dedim? Tekfir diyor yani olan alimlerden. Tabi canım. Ben nasıl dedi? Ben bilmiyorum. Ben farklı mı söyledim? Yani onun döneminde müşriklerden olan alimler onunla Muayyen Tekfir ile tartıştılar. فَهَذَا الشَّرَحَ حَدِيثُ عَمَرِ ابْنِ عَبَسَ Amr ibn-i Abbas'a مِنْ اَوَّلِي لَا اَخِرِي كُلُّهُ فِي تَكْفِرِ muayyen. O hadisin başı sonu hepsi Muayyen Tekfir ile alakalıdır. Amr ibn-i Abbas'a. حَتَّا اَنَّهُ Naqul fihi Şeyh Kim Ali'ye dua ederse kafir olur. Kim de onu tekfir etmezse o da kafirdir. Bu söz İbn Teymi'nin mecmuatül fetavasında ilim ehli bir abimiz, büyüğümüz araştırdığını bulamadığını söylemişti. Bundan uzun zaman önce görüştüğümde. Sonra ben buldum. İbn Teymi bu sözü Risaletü's-Siniye'de söylüyor. Risaletü'l-Tis'aniye diye, diye özür dilerim. Risaletü'l-Tis'aniye diye bir tane Risalesi var. Orada söylüyor. Kim Ali'ye dua ederse kafirdir, ona kafir demeyen kafirdir. Bugün Ali'ye dua eden şeyhlar kafirdir, onlara kafir demeyen de kafirdir. Evet. <gülüyor> Munsif. Munsif, insaflı bir, Munsif. akıllı biri düşündüğü zaman faddan <gülüyor> müminden daha önemli diyor bak mümini geç insaf sahibi bir adam dahi düşünse Arafa annel meselate vafakiyye ve la teşkul illa ala madhul alayhi fi ancak diyor itikadına meşgul şeyler e, müşkilatlar girmiş adamdan başka herkes ne olur Muvaffak olur sadece itikadı anlayışı bozuk insanlar bu noktada muvafık olamazlar ya anlıyorsunuz değil mi şeyh Sakın döneminde de bu tarz adamlar çıkmışlar yani. Demişler işte yok Şeyh Muhammed böyle dedi, şöyle dedi. Şeyh Muhammed şunu söyledi, bunu söyledi. Bunların her biri Şeyh Muhammed'e atılan iftiralar veya İbn-i Teymiye işte bizim şeyhlarımız böyle düşünüyordu diyenler hepsi yalan söylüyorlar. Burada duralım devam edeceğiz inşallah.